Dile getirerek, büyüme ve kalkınma illüzyonuna kapılarak çıktığımız yolculuğun bir geleceği yok. İklim krizi, ekonomik eşitsizlikler ve sosyal çözülme insan topluluklarını uçurumun kenarına sürüklüyor, diyor. Shiva, insanlığın kritik dönemişte olduğunu, ya yakımın, çözülmenin ve imha süreçlerinin sürüp gitmesine izin vereceğimizi ya da yaratıcı enerjimizde sistematik bir değişiklik yaratarak gezegenin bir parçası olan insan olarak geleceği yeniden kazanabileceğimize vurgu yapıyor.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 250 kuş türü, 90 memeli türü olduğunda tespit etti. Bakanlığın yaptığı araştırmada ilk kez uzun göl çuha çiçeğinin yeni bir bitki türü olarak e, bulundu bölgede. Dünya Doğa Koruma Uluslararası Birliği Hı. yani IUCN'e göre kritik kategorisinde yer alan iğnelik yani Erodium hendricki bitkisi bu alanda da var ve yani bu alanın mutlaka koruma alanı olarak belirlenmesi